Tatlarının şiddeti muhalefetiyle ve bilhassa hastanebahataın basit bir topraktan, çeşit çeşit envalar ile ayrı ayrı çiçek ve meyveleriyle nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim, nihayetsiz rahim ve Kerim bir saniye vücubu vücuduna bedahetle şehadet ettikleri gibi, heyeti mecmuasındaki vahdet idare ve bahdeti tedbir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 Heyeti mecmuası ile bütün zemin yüzünde birlik ve beraberlik, birbirine benzemeklik ve hilkatte müşabehet ve tedbir ve idarede münasebet ve onlara taalluk eden icat fiilleri ve rabbani isimlerde muvafakat ve o yüz bin emvanın hatsiz efratlarını birbiri içinde şaşırmayarak birden idareleri gibi noktalar o vacibül vücud saniin bil vahdetine ve ehadiyetine şehadet ederler hem nasıl ki onlar senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ediyorlar, öyle de ruh-i zeminde dört yüz bin milletlerden teşekkül eden zihayat ordusundaki hadsiz efradın, yüzbinler tarzda iaşe ve idareleri, şaşırmayarak, karıştırmayarak mükemmel yapılmasıyla, senin rububiyetinin vahdaniyetteki haşmetine ve bir baharı, bir çiçek kadar kolay icat eden kudretinin azametine,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 ve o hadsiz işler ve in'amlar ve idareler ve iaşeler ve icraatlar, kemali intizamla cereyanları ve her şey, hatta zerreler o emirlere ve icraata itaat ve müsahhariyetleriyle, hakimiyetinin hatsiz büs'atine kat'î delalet etmekle beraber, o ağaçların ve nebatların ve her bir yaprak ve çiçek ve meyve ve kök ve dal ve budak gibi her birisinin her bir şeyini,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 Ebedi bir memlekette ebedi bırakacağı adlerine, ebedi rahmet hazinelerinden ebedi cennetlerinde ebedi ve cennete layık bir surette meyvedar eşcar ve çiçekli nebatlar ihzar etmiştir. Buradakiler ise müşterilere göstermek için numunelerdir. Hem ağaçlar ve nebatlar umumen yaprak ve çiçek ve meyvelerinin kelimeleriyle seni takdis ve tesbih ve tahmid ettikleri gibi o kelimelerden her birisi dahi ayrıca seni takdis eder. Hususan meyvelerin bedî bir surette, etleri çok muhtelif, sanatları çok acîb, çekirdekleri çok harika olarak yapılarak o yemek tablalarını ağaçların ellerine verip ve nebatların başlarına koyarak zîhayat misafirlerine göndermek cihetinde lisanı hal olan tesbihatları zuhurca lisanı kal derecesine çıkar.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 Bütün eşcar ve nebatatın bütün yaprak ve çiçek ve meyvelerin dilleriyle ve adediyle seni kusurdan acizden şerikten takdis ederek hamdü sena ederim. Ey Fatır-ı Kadir, ey müdebbir-i hakîm, ey mürebbi-i rahîm. Resûl-i Ekrem aleyhissalâtü ve Selamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle anladım ve iman ettim ki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 Sonra teşkili ceset ona havale edilir ve kendi kendine oluyor denilebilir ve heyeti mecmuasındaki vahdet-i tedbir ve vahdet-i idare ve vahdet-i nev'iyye ve vahdet-i cinsiyye ve umumun yüzlerinde göz, kulak, ağız gibi noktalarda ittifakiyetinde müşahede edilen sikkey-i fıtratta birlik ve her bir nev'in efradı simalarında görülen sikkeyi i hikmette ittihad ve iyaşede ve icatta beraberlik